Allah'ı Rabb al-âlemi na hamdân kâfiyir an, كما mubârak an, وجهه Kema سلطانه. والصلاة والسلام على ve محمد وعلى آله وصحبه ومن ve بإحسان ala الطيبين الطاهرين. ve ala ve ve amma ba'du fa'lamu ayyuha al-ikhwan fa'inna afdal al-hadisi kitabullah wa afdal al-hadiy hadiyyu sayyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve sharral umur muhtesatuhu ve kullu muhtesetin bid'ah ve kullu bidatin dalale ve ve ve biz cenedi muttasıl ile nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal inar racul layudrik bihusni hulukihi darajati kaimin leyli ve saimin nehar sadaka resulullah ve nataka habibullah fima kal ev kemal aziz ve muhterem kardeşlerim Allah cümlemizden razı olsun cümlenizi razı etsin. İki can da aziz ve bahtiyar etsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadis-i şeriflerinin izahını geçmeden önce önce onun ruhu pâkine hediye olsun diye cümle Enbiya ve Mürselin Hazretlerinin ruhlarına da hediye olsun diye başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabı ve bilhassa İstanbul'da methum bulunan Ebu Eyyubel ve sair sahabe-i kiram olmak üzere cümlesinin alinin ashabının da ruhlarına hediye olsun diye ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin manevi irşat ve terbiye makamını devam ettiren o vazifeyi sürtüren evliyaullah-ı mukarrebin ve mürşidini kamilini mükemmilin meşayihi vasılınımız sadat ve meşayituruk-u aliyemizin ruhlarına Hasreten Ebu Bekir Sıdık ve silsilelerimiz boyunca devam edip hocamız Muhammed Said'i Bursa'ya kadar gelmiş geçmiş cümle Mürşid-i Kamillerimizin, Evliya Allah Büyüklerimizin ruhlarına hediye olsun diye sahib turuk Ali'ye Sadat ve Meşayihin'in ruhlarına hediye olsun diye bu hadis-i şerifleri toplayan, nakil ve rivayet eden camilerin, ravilerin, alimlerin, muhaddislerin, evliyaullahın ruhlarına hediye olsun diye uzaktan yakından bu dersi dinlemeye gelen ve dinleyen siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan Müslüman bütün geçmişlerinin anne ve babalarının, dede ve ninelerinin, kardeş ve evlatlarının, akraba-ı taallukatlarının, arkadaşlarının, dostlarının, sevdiklerinin ruhlarına hediye olsun diye cümle hayır-hasana sahiplerinin ve şu camiyi yaptıran İskender Paşa'nın ve bu camiyi zaman zaman tamir ve tevsi ve tecdit eylemiş olanların, hayır yapıp katkıda bulunanların bu camiden güzeran eleyen imamların, cemaatlerin, vaizlerin, kayyımların, cemaatlerin caminin çevresinde metfun bulunan mevtanın ruhlarına hediye olsun diye biz yaşamakta olan Müslümanların da dünyamız, ahiretimiz mamur olsun ömrümüz Allahı Teala Hazretlerinin rızasına uygun geçsin diye Allah'ın tevfikine mazhar olmamız için İki cihan saadetine ermemiz için bir Fatiha on bir ihlas şerif okuyup böyle başlayalım. Bu dersimize buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okuduğumuz ve devam edeceğimiz hadis-i şerifler Ramuz-ül isimli <gülüyor> tekkemizde ananevi olarak okutulan, okunma gelen hadis kitabının, hadis koleksiyonunun yani mecmua denilirdi eskiden, hadis koleksiyonunun mecmuasının 99. sayfasının 7. hadis-i şerifi ve devamı olacak metnini ve kaynaklarını merak edenler olursa oralardan araştırabilsinler diye bunu da söyleyerek izaha başlayalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Hz. Ayşe-i Sıddık'a validemiz rivayet ediyor. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in kızı Peygamber Efendimiz'in zevcelerinden Hazreti Ayşe anamız radıyallahu anha rivayet ediyor. Hanbeli mezhebinin imamı Ahmed ibn Hanbel ve hakim müstedrekinde rivayet etmişler. uyuruyor ki peygamber efendimiz innen racüle hiç şüphe yok ki bir kişi bir adam. Adam diyor ama bu ifadeleri izah etmiştik. Kişi diye tercih etmek daha doğrudur. Kadın için de aynı şekilde geçerlidir. İnsan efendim kadın olsun, erkek olsun bu hükümler bakımından aynıdır. Bizim İslam töresinde, örfünde, adetinde kadınlar çok muhterem olduğundan efendim ondan pek öyle söze şey yapılmaz, öne getirilmez demiştim geçen hafta da hani mesela adama Hanımın nasıl filan dersen sana ne der? İsmini dersen senin neye ilgilendiriyor der. Yani bizim töremizde pek öyle şey yapılmaz. Onun için adam deniliyor ama adamdan maksat kadın tek her kişi. İnnel rejle bir adam iş şüphe yok ki le yudrike muhakkak erişir, ulaşır. Bi husne hulukihi huyunun güzelliği sayesinde ulaşır. Derecatiz derecati, derecati ka'imilleyn Gece namaza kalkan insanın derecelerine ulaşır Sa'imin nehar Gündüzleri oruç tutan insanın derecelerine vasım Bir insan hiç şüphe yok ki muhakkak ki güzel huyu sayesinde mutlaka geceleri namaz kılmak için kalkıp ihya eden, gündüzleri de oruç tutup sevap kazanan insanların derecesine ulaşır. Güzel huyu sayesinde. Huyunun güzelliğiyle ulaşır. Huyu güzel olunca. Şimdi, sevap kazanmak için çok fedakarlıklar yapıyoruz biz. Hakkası almak, namaz kılmak, uykuyu feda etmek, açlığa razı olmak, yemek yememek, Efendim hacca gitmek, malını, canını ortaya koyup cihad etmek, parasını harcayıp hayır hasenat yapmak. Yani İslam büyük fedakarlıklarla yürüyor. Sevap kazanmak için her türlü fedakarlığı Müslüman yapıyor. Tarih boyunca yapmış, Peygamber Efendimiz yapmış, sahabe-i kiram yapmış, iyi Müslümanlar, salihler yapmışlar. Halen de öyle yani sevap kazanmak kolay değil para kazanmanın kolay olmadığı gibi sevap kazanmak da kolay değil çalışmak gerekiyor masraf gerekiyor zahmet gerekiyor ter dökmek gerekiyor fedakarlık gerekiyor ne yapıyoruz fedakarlık olarak? geceliğin uykusunu bırakıyor zorlana zorlana gözlerini ovuştura ovuştura bile olsa saati kuruyor, kalkıyor abdest alıyor, gece namazı kılıyor. Veyahut şimdi sabah namazları erken oluyor. Zorlansa bile, gece ikide, üçte yatsa bile kalkıyor. Saati kuruyor. Efendim, abdest alıp camiye gidiyor. E gündüz oruç tutuyor, parası var, imkanı var, yemek yemiyor, yutkunuyor, güzel şeyleri görüyor, önündeki herkes yiyor, içiyor ama o sabrediyor. Ne yapıyoruz yani? Fedakarlıklar yapıyoruz bu fedakarlıklarla ölçülüyor din. Zahmet çekmekteki, efendim mesela ibadetlerin en sevaplısı, en zahmetlisi buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ne kadar zahmetliyse sevabı o kadar çok oluyor. Yani İslam rahatlık değil. Zaten hizmet rahat değil. Halka hizmet, hakka hizmet kolay değil. Hizmet zor zaten, gayret istiyor. Yan gelip yatmak kolay, tembellik kolay, Günah kolay, keyif sevgi eğlence kolay ama ciddi iş yapmak zor. Fedakarlık istiyor. İşte bu fedakarlıkları yapacak insan olmazsa dünya bozuluyor. nizama alem ihlal oluyor, devletler çöküyor, milletler yok oluyor. Fedakarlık lazım, fedakarlık olmadan herkes gevşek olursa ne devlet yürüyor, ne millet yürüyor, ne ticaret yürüyor. Ne hizmet yürüyor. Onun için bazı insanların fedakar olması lazım. Tamam. Bazıları diyor ki bazıları fedakarlık yapsın hizmet etsin ben de beleşen yaşayayım. Nasıl istersen. Keyfin bilir. Herkes ettiğini bulacak. Herkes ettiğini bulacak. Sen sanma ki hizmet edenler, fedakarlık edenler şaşkınlığından hesap yapmasını bilmediğinden öyle yapıyor. Öyle sanma. O senden daha akıllı. O ahiretini kurtarıyor. O ebedi hayatını kurtarıyor. Bu dünya hayatı seksen yıl, doksan yıl, yani yetmişi geçti mi insanı altmış beş yaşında emekli ediyor devlet diyor ki yeter artık, hizmetin yeter diyor ama bir taraftan da sen artık iyi hizmet edemiyorsun demek o. Hizmetin yeter, teşekkür ederiz, tamam ben senin paranı verdim. ama bir taraftan da demek ki yani sen altmış beşten sonra biraz, hadi. Şimdiye kadar hizmetle yaptığın hizmetlerden Allah razı olsun, istirahat et. Genç arıyor, dinamik eleman arıyor, kolay değil. Evet, 65, 70, 80, 90 90'ı geçti mi çok seviniyoruz 100'ü geçti mi böyle mücevhere bakar gibi bakıyoruz yaşlanmış falan diyoruz 100 yıl hadi 150 yıl diyeyim yani daha fazla söyleyeyim 150 yıl diyelim ama ahiret hayatı sonsuz rakam yok son yok <gülüyor> cennete girenler de cennette ebedi kalacaklar cehenneme girenler de Kafirse cehennemde ebedi kalacak. Geçen hafta anlattık. E, ebedi ebedi hayat mı? Ebedi hayatı kurtarmak için çalışmak mı önemli? Şu iki günlük ömrü kurtarmak için çalışmak mı önemli? Elbette çok olanı kurtarmak lazım. Ötekisi sonsuz derecede çok ama herkes niçin onu kurtarmaya çalışmıyor? İmanı olmadığı için. İnanmıyor. Allah ona inanç nasip etmemiş. İnanmak çok büyük bir nimet. İnandığı zaman insan ahireti kazanıyor. İnançsız olduğu zaman ahireti kaybediyor. Dünyası isterse, efendim balla kaymakla geçsin. Ahireti gitti mi, mahvoldu demektir. Onun için iman ve İslam en büyük nimettir. Şimdi, sevaplar bu kadar zor kazanılmaktayken, bu servetlerin çok kolay bir yoldan kazanılması için bir başka cedde var. Bir bu kulvar var, bu yol var. Zahmetli, meşakkatli uğraşmalı, didinmeli efendim bir yol. Bir de bir başka yol var. Arkadaş, gel buradan gidersen kestirme. Biz onların önüne çıkarız. Şuradan gidi verelim bak. Şimdi onların önüne çıkacağız. Onlardan evvel varacağız. Nedir bu kestirme yol? Bu kestirme yol, güzel huylu olmak. Neden? E, bir güzel huylu insan, sırf güzel huyu dolayısıyla geceleri uyku uyumayıp sabahlara kadar namaz kılan, gündüzleri de akşamlara kadar oruç tutan insanın derecesine mutlaka varır, muhakkak vasıl olur diye tehditli söylüyor, kuvvetli söylüyor Peygamber Efendimiz. Yani tereddüt etme, mutlaka varır. Korkma, muhakkak varır, diyor. E o zaman ne lazım? güzel huylu olmamız lazım. Şart. Hepimizin güzel huylu olmamız lazım. Karlı Hem de güzel huyluluk bir de tatlı üstelik. Güzel huyluluk çok tatlı. Güzel huylu insanın kendisi için tatlı, çevresi için tatlı. Allah Allah. Hem herkes için tatlı, hem herkes için kolay, ...hem çok sevaptı. e bu kestirme yoldan gidilmez mi? Gidilir. Gitmiş büyüklerimiz. Muhterem kardeşlerimiz. Muhterem arkadaşlarımız. İhvanımız. Eskiler gitmiş bu yoldan. Bu yolu kullanmışlar. Bu kestirme yolu sen keşfetmiyorsun. Çok önceden bu yoldan... ...milyarlarca insan gitmiş cennete. Bu yol... ...güzel ahlak yolu. Tasavvuf yolu bu yol işte. Neden derbiş oluyor adam? Nefsini terbiye etmek, için. nefsinin kötü huylarını temizleyecek, terbiye edecek, kötü huylarını atacak, insanı kamil olacak, kamil insan olacak, olgun bir insan olacak, güzel huylu bir insan olacak. Olmak için çalışmışlar. Bu böyle yeni keşfedilen bir şey değil. Eskiden beri olan bir şey. Peygamber Efendimiz çok güzel huyluymuş. Sahabi-i kiram çok güzel huyluymuş. Sofiler çok güzel huyluymuş. Abitler, zahitler çok güzel huyluymuş. Bu yolu kullanmışlar. Bu yolu unutan bizim asrımız. Bizim nesillerimiz unutmuş bu yolu. Güzel huyu bunlar unutmuşlar. Şimdi yeniden keşfetmiş gibi oluyoruz. Yapma ya. Allah Allah. Demek güzel huylu çok kestirmeymiş, çok karlıymış diye. Şimdi hayret ediyoruz. Eskiler hayatını buna göre tanzim ediyordu her davranışını buna göre tanzim ediyordu bak iki kişi altmış yetmiş yıl karı koca yaşamışlar da hanımı diyor ki bir keresine bir defacık bile birbirimizi incitmedik diyor karı koca hiç incitmedik rahmetli çok kibardı diyor hanımefendiciğim der diye konuşur böyle konuşurdu diyor efendim bir sözümü iki etmezdi diyor e, hanım da Efendi hazretleri derdi. O da ona hürmet ederdi. Ediyordu. Ee karşılıklı bir hürmet, efendim çok tatlı bir hayat. İşler bunları ailesinde tahakkuk ettiriyordu, mahallesinde tahakkuk ettiriyordu, iş yerinde tahakkuk ettiriyordu, toplumda tahakkuk ettiriyordu. Her her her işi güzel ahlaklıydı. Bak Fatih Sultan Mehmet Bugünlerin en çok konuştuğumuz mübarek şahsiyeti İstanbul'u almadan önce Edirne'de tebdili kıyafet eylemiş çarşıyı pazarı dolaşıyor. Bir dükkana gitmiş demiş yarım okka peynir ver. Adam peyniri tartarken bakmış tartısı doğru mu? Güzel mi tartıyor? Peynirin tadına bakmış. Peynir hileli mi, tam yağlı mı, yarım yağlı mı, bozuk mu, temiz mi? Her şey güzel. Kusur bulamamış. Tebdili kıyafet yani onun parça olduğunu bilmiyor dükkancı. Tebdili kıyafet etmek ne demek? Kıyafeti değiştirmek demek. Belki eski bir elbise giydi. Belki külahını kavuğunu değiştirdi. Tanıyamıyor adam. Güzelce her şeyini beğenmiş. Kusurunu bulsa teftiş o kusurunu bulsa cezalandırır. Ben padişahım yakadan şunu der. Atın zindane der. Hile yaptı der. Tarkıyı, tar eksik tarttı der. Sattığı mal bozuk der. Hilali der. Dükkan pis der. Belediye zabıtası var ya. Onun gibi iş yapıyor yani. Bakalım benim memurlarım bu işleri takip ediyorlar ama bir de ben takip iyi takip edip etmediklerini anlayayım diye. Her şey tamam güzel. Tamam. Güzel. Peki demiş... Bir okkada şundan ver. Mesela peynir ver demiş. Veya un ver demiş. Veya pirinç ver. Adam şöyle geriye çekilmiş. Demiş ki mübarek. karşısındaki kim olduğunu bilmiyor. Sen sabahleyin dükkanıma geldin. Benimle alışveriş yaptın. Ben siftah yaptım. Allah senden razı olsun. Karşı komşum siftah yapmadı. Zahmet olmazsa rica etsem birinci de, bu ikinci malı da, oradan alsan da, o da siftah etse, o kardeşim de siftah etmiş olsa ne dersin?'' ''Peki?'' demiş, ''Olur. Allah senden razı olsun.'' demiş, o huyunu da beğenmiş. Gitmiş karşıya, onu almış, oradan da bir başka bir şey istemiş, o da demiş ki, ''Çok teşekkür ederim, Ben de o maldan var ama ben şimdi sen benimle alışveriş yaptığın için siftah yaptığım sabahıyım, şu kardeşimin daha dükkanına hiç kimse girmedi. Şu karşı komşudan alsan demiş, o da başkasına göndermiş. Bu nedir? Ticaret ahlakının sahneleridir bunlar. Tartıyı güzel tartıyor, malı temiz satıyor, dükkanı temiz, komşusunu seviyor. Komşusuyla rekabeti yok, düşmanlığı yok, çatışması, çekişmesi yok. Güzel bu. Fatih Sultan demiş ki, cennet mekan. Ben demiş böyle temiz bir milletle İstanbul'u değil dünyayı alırım demiş. Ahlak güzel. Muhterem kardeşlerim. Ticari ahlak güzel. Efendim e, böyle bir milletle dünyayı bugün de alırız. Böyle ahlaka sahip bir millet, bir topluluk olalım. Dünyanın feciği zor değil. Muhterem kardeşlerim. Dünyayı alırız. Çünkü artık hudutlar serbest. Amerika'ya gidebilir misin? Gidersin. Almanya'ya. Zaten gitmiş bir sürü arkadaşımız var. Fransa'ya. Brigitte Bardot üzülüyor. Bugün gazeteler yazıyor. Fransa Müslüman doluyor. Köylere bile caviler yapılıyor. Kiliseler kapanıyor diye üzülmüş. Neden? Bir İslamlaşma var. Her yere gidebiliyor Müslümanlar. Biz dünyayı fethederiz. Kılıçla değil. Ahlakla. imanla fethederiz. Zaten Peygamber Efendimiz buyurmadı mı? Roma da feth olacak ama kılıçta değil. İstanbul kılıçla feth oldu ama Roma la ilahe illallah diye diye feth olacak. Papalar, papazlar, efendim Romalılar, İtalyanlar Müslüman olacak. Olacak. Anlayacaklar İslam'ın güzelliğini, kendi yollarının yanlışlığını, puta tapmanın e, yanlış olduğunu, kula tapmanın şirk olduğunu, Hazreti İsa'nın Allah'ın kulu olduğunu anlayacaklar. Put kırılacak, domuz efendim yasaklanacak, homuz eti yenmeyecek, öyle günler görecek bu dünya. Güzel ahlakla. Şimdi muhterem kardeşlerim, güzel ahlak ahlak dediğimiz şey insanın toplu yaşamasından ortaya çıkan bir manzaradır. İnsan tek başına olsa kime karşı ne muamele yapacak da ahlakı belli olacak. Başka insanlarla olan muamelesinde belli olur insanın güzel ahlakı. Gerçi insanın kendi nefsiyle de işlerinde ahlak vardır. Kendi nefsiyle muamelesinde de ahlak olacak. Yani tek başına olsan bile Robinson Crusoe gibi... ...yemin batsa, uçak düşse de... ...bir adada tek başına yaşasan bile... ...orada da tek başına... ...kendine karşı... ...sorumlulukların var... ...nefsine karşı davranışının... ...İslam'ın istediği... ...kaidelere uygun olması lazım... ...mesela... ...nefsini yıpratamazsın... ...yıpratma hakkın yok vücudun... ...hocam yıpratıyor millet... ...haksızlık ediyor nefsine... ...nefsine diyor. ...bedenine diyor. Emanete hıyanet ediyor. Ahirette cezasını çekecek. Şigara içiyor, ciğerlerine zulmediyor. İçki içiyor, midesine zulmediyor. Esrar kullanıyor, aklına zulmediyor. Efendim, işü, şu işretle ömür geçiriyor. Bedenine tüm zulmediyor. Gençliğine zulmediyor. Gençliğine, gücüne, kuvvetine, taravetine zulmediyor. Kendine de zulmetmeyecek insan kendine zulmetmeyeceksin. Nefsinin hakkını verecek. Ve inlediği nefsike alenka hakkan. Nefsinin de senin üzerinde hakkı var diyor Peygamber Efendimiz. Senin sende hakkın var. Sen aklını kullanarak yaşıyorsun, hayatını sürdürüyorsun. Kendine karşı vazifelerin var. Nedir vazifelerin? Bu vücudu iyi kullanmak. Uyku zamanında uyku, ezan okunduğu zaman namaz, yemek zamanında yemek. Aşırı yemekle doğru değil. O da sıhhate zararlı. Onda Peygamber Efendimiz sınırlamış. Aşırı yersen hasta oluyorsun. O zaman da hıyanet etmiş oluyorsun. Aşırı da yeme. Az da yeme. Eksik de bırakma, fazla da bırakma. Efendim sigara da içme. Öteki müteyefatı da kullanma. İçki de içme. Efendim vücudun sıhhatli olsun. Yetmiş yaşında adam, 90 yaşında adam çakı gibi. İhtiyar delikanlı diyorlar. aslan gibi. Bak Bakıyorsun resmi falan Ak aksakallı. Burasında madalyası adam. Yürürken yer titriyor. Neden? Bu amca, bu hacı amca, bu sakallı amca, bu gazi amca, içki içmedi, sigara içmedi, günah işlemedi, zina etmedi. Efendim gençliğini orada burada harcamadı. Vücudunu iyi kullandı. Bak çakı gibi. Çelik gibi. Hah. İşte bu kendine karşı insanın sorumluluğu. Bu bir ahlakın ilk dairesi, insanın kendi kendine adaletli, ahlaklı, dürüst, haklı efendim davranması, zulmetmemesi. Bu bir. Onun için ben bir arkadaşımız vefat etti diye çok üzüldüm. Burada da söyledim. Dergilerde de yazdım. Bu son harika. Allah razı olsun. Panzehir dergisinin son sayısına baktım. Enfes, harika. O kadar güzel yapmışlar ki kardeşlerimiz Allah razı olsun reklam ediyorum. Haklı olarak övüyorum. Okuyun ben şöyle aldım biraz dün akşam sayı, sayfalarımı çevirdim. İşte orada ilk yazıda da söylüyorum. Vücudumuza karşı görevler var. Doktor kardeşlere diyorum ki kitap yazın. Bu bizim cemaatimiz vücudun sıhhatli nasıl kullanılması gerektiğini öğrensin. El kitabı. Vücudun kullanma talimatnamesini çıkartıyoruz şimdi size biz. Bu vücudunu böyle kullanacaksın, şöyle kullanırsan olmaz. Biz bir e, çamaşır makinesi aldık. Fişe bir soktuk. Ne sesler çıktı makineden. Tangul tungul, tangul tungul. Hemen şey yaptık. E, talimat namesini okumamışız. Onun bir yerinde bir şey varmış. O dışarı çıkacakmış. Ondan sonra çalıştırılacakmış. Talimat nameyi okusaydık. Efendim o tangul tu olmayacaktı. Ödümüz patladı. Makine yerinden okuluyor böyle. Neyse zarar vermeden işi rayına oturttuk. Her şeyin talimat namesi var. Ne demek talimat name? Şunu şöyle yapacaksın ha, dikkat et diye öğüt demek. Talim ne demek? Öğretmek demek. Talimatname ne demek? Bunu böyle kullanman lazım diye öğretilmesi. Vücudunda talimatnamesi var. Onun arkadaşlar kitabını hazırlıyorlar çünkü. Şimdi hazırlıyorlar. Bir kitap çıkarmıştık. Bak, başka tekkelerde bunları göremezsiniz. Bir kitap kitap çıkarttık. Efendim, neydi? Savunmamızı, ilk yardımımızı harp olursa, Bosna gibi, Hersek gibi, Çeçenistan gibi, bomba vesaire. şunu bunu olursa, yaralanırsa birisi, trafik kazası olursa, nasıl ilk yardım, nasıl olacak? Şöyle iki parmak kalınlığı, kitap çıkarttık. Neden? Önemli. Ya harp olursa? Yunanistan kurcalaya, kurcalaya, kurcalaya kardak kayalıkları, bilmem ne, bilmem ne derken, bir harp patlarsa ne yapacağız? E, çarpışacağız, ne yapalım? Severek bir gül bahçesine gidercesine bir gül bahçesine girercesine, bizim ölümden korkumuz yok. Allah verdiği hayatı yazmış. Ne kadar yaşayacaksak o kadar yaşayacaksak. Ölüm bize hız gelir. Biz Allah yolunda ölmeyi en büyük nimet biliriz. Bizim karşımıza öyle kimse duramaz. Ne Yunan durur ne başkası. Hiç kimse duramaz ama biz sağlam Müslüman olsak. İlk yardım kitabı gibi şimdi bir de sıhhatli yaşamak için kitap çıkartıyoruz. O da bir şey çünkü. Bu kendimize karşı ahlaki vazifelerimiz, muhtemem kardeşlerim. İkincisi ailemiz. aileiz ya biz. Yani sen çocuksan anan babanla bir ailesin. Evliysen işte o senin toplumun, senin en küçük efendim sosyal grup içtimai topluluk, aile. Karın var ya yeni evlendiniz, karın var sadece ya da çanık çocuğunuz da var. Ya da sen kendin çocuksun, annenin babanın yanındasın, değil mi? Yani bir aile var. Aile fertlerinin birbirlerine karşı da ahlaki vazifeleri var. Eğer ben kuvvetliyim, çok kuvvetliyim, fazlım kuvvetli. Bir tane patlattım mı dokuz takla attırırım. Patlatırsın ama Allah da sana dokuz takla attırır. Allah salimleri seviyor mu? Sevmiyor. O halde sen kuvvetli olsan bile kuvvetsizde zulüm yapamazsın. Neden? Sen müminsin, Müslüman sen. Allah'a inanıyorsun. Allah'ın seni gördüğünü biliyorsun. Hanımına zulüm etmeyeceksin. Hanım hanımına haksızlık yapmayacaksın. Söylediğin sözü ölçeceksin. Hanımın senden davacı olmayacak. Senin iyi Müslümanlığını ölçülerinden bir tanesine hanım iyi bir Müslümansa senden davacı olmayacak. Yok, benim efendi iyidir. Allah razı olsun. Memnunum diyeceğim. Öyle demiyorsa notun kırıktır. Niye iyi, iyi Müslümansa diyorum, tabi cadaloz Müslüman değilse o zaman Müslümanı sevmiyor. Aman diyor bu sakallı diyor, camiye gidiyor diyor, beni şuraya götürmüyor diyor, buraya götürmüyor diyor filan. E böyle bir kadınla niye evlendi bu hacı amca veya bu kardeşimiz? İşte gençlik yaşlarında oluyor bu evlilikler. O zaman camiye gelmeyen bir insan oluyor, bilmiyor. Okulda tanışıyorlar, iş yerinde tanışıyorlar. Benimle evlenir misin diyor. O ona karşı alakalı, bu buna karşı alakalı. Evleniyorlar. İlk günler iyi. Bal ayı. Bal kaymak. Ondan sonra bal ayı bitti mi? Ne başlıyor? İnsanlar güzel huyluysa geçim güzel devam ediyor. Kötü huyluysa dırdır başlıyor. Huzursuzluk başlıyor. Kavga başlıyor. İnat başlıyor. Kadın diyor ki zamana karışamazsın. Niye karşılamayacakmışım? Ben senin kocanım. Nikah memuru ne demişti? Bırak nikah memurunu. Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de. hoşver nikah memurlu. Allah ne diyor? Er-ricalu kavvamune nisa Erkekler kadınların üzerine efendim nezaretçidir, hakimdir, kaimdir. Onları e, hak erkeğin ailenin reisi erkek. Bedenik anında da öyle. Belediye nikah kıymetken o da öyle söylüyor ailenin reisi erkektir. Kadın dinlemiyor. Ben öyle şey tanımam diyor. Şimdi feminizm akımları var diyor. Ben de diyor pantolon giyerim diyor. Ben de bülücün giyerim diyor. Unisex aynı şekilde giyiniriz diyor. Benim onda aşağı kalan neyim var diyor. Ben de şöyle yaparım. Ben de böyle yaparım. Bunu kışkırtlanan akımlar falan. İslam böyle değil. İslamda. Evin reisi erkek seni ve çocuk çocuğunu korumak yedirmek, içirmek, barındırmak dünya ve ahiretine zarar gelmemesine nezaret etmek kocanın vazifesidir. İslam böyle diyor. Doğru. Doğru olan bu. Neden? Erkek güçlüdür. Koruyacak, yapacak. Erkek dışarıda dayanabilir kadın dayanamaz. Kadın güzelse dışarı çıkınca üç tanesi yolunu keserler, laf atarlar. Yani kadın dışarıda öyle serbest gezemez, gece ge gece gece sokağa çıkamaz, tenha sokaklardan gidemez, erkek gider. Demek ki yani erkeğin vazifesi olması doğru bu işin, tamam. Kadın onu dinlemiyor, ha o tabi İslamı bilmiyor, dinlemiyor. O zaman kendisi günaha girer. Eğer kadın Müslüman da, namazında niyazında itaatli, ibadetli bir kadın da kocasından şikayetçi ise kocanın notu düşer, dervişin notu düşer gitti notu, neden? hayat arkadaşı, onun her şeyini en iyi bilen arkadaşı ondan silkiyor memnun değil, notu düşer notu, notu düşsün ne olacak? notun düşmesi maneviyat bakımındandır tehlike demektir yarın Allah'ın huzurunda kötü bir durumda kalacak demektir neden? Kadın davacı olursa Allah ötekisinin yaptığı haksızlıklarının hesabını sorup cezasını verecektir de ondan. Bu bakımdan muhterem kardeşlerim burada ben başka yerlerde görünmeyen bir sıklıkla ve ısrarla söylüyorum kadınlarınızı ezmeyin güçlüsünüz diye kazaksınız diye efendim Kadınlarınızı ezmeyin. Kadınlarınızın gönlünü alın. Kadınlarınız sizden şikayetçi olmasın. Ben bir hafız kadına efendim dedim efendim iyi filan, güldü şöyle ah hocam ah dedi. Haşka bir şey demedi. Yani neler çektiğimi bir ben bilirim bir Allah bilir demek istedi yani. Konuşmadı tabii. Kocasını çekiştirsin mi? Çekiştirmedi ama ben bilirim neler çektiğimi dedim öyle olmasın aksi de olmasın karım benim sözümü hiç dinlemez istediği yere gider istediği masrafı yapar fatura eve gelir ben de karımın paralarını ödeyeceğim diye canım çıkar böyle kadınlık olmaz kadın kocasının izni olmadan malını çarçur edemez parasını harcayamaz İslam'da hakkı yok görevi korumak efendi alacak, izin verirse olacak öyle şey yok. Tabi kadının yemesi, içmesi, barındırması erkeğin üzerine, geçime erkeğin üzerine kadın öyle kendi bildiğine sokağa çıkamaz. Kocasının izni olmadan sokağa çıkan bir kadın evine dönünceye kadar Allah, melekler, mahlukat lanet eder ona. Evine dönünceye kadar. Kadınlar bunu bilsin. Neden? Kadının namusu korunacak. Öyle şey olur mu? kocasının evinden başka bir evde soyunan bir kadının lanet yar üstüne. Üstüne güzel koku sürünüp dışarı çıkan bir kadın, kokusunu başka erkeklerin duyduğu bir kadının üstüne lanet yar. Melekler lanet ederler. Bunu kadınlar bilecek. Eski kadınlar bilirdi bunu. E o zaman kadınlar esir mi İslam'da? Hayır. Erkekler esir. Erkekler hizmetçi. Erkekler kadının hizmetçisi, kadınlar hanımefendi. Evinde hanım hanım oturacak. Sokakta öyle lıngır lıngır gezmeyecek. Tangul düngır, tıkır tıkır pıtır pıtır gezmeyecek. Anlaşmadı. İslam kimseye zulmetme hakkı vermiyor. Kimsenin de hakkını çiğnettirmiyor. Kadın da kocasına saygılı olacak. Erkek de karısına sevgili, saygılı, adaletli olacak. Böyle olmuyor. Şikayetler var. O zaman kusur var. İslam, İslamlığında tarafların İslamlığında kusur var. Şikayet varsa kırmızı ışık yanmış demektir. İş, şikayet var. Kadın kocasından şikayet ediyor. Kırmızı ışık yanmış. İş ilahi mahkemeye giyecek duruma gelmiş. Adam kendisini ölçecek. Acaba ben hakikaten kusurlu muyum diye. Koca karısından şikayet ediyor. Bizim karı Cadolos söz dinlemez. Ne yapar? İstediği zaman bir yere gider. Nereye gittiğini söylemez. Akşam gelir. Dün akşam eve gelmedi. Öyle şey olmaz. Bir şey olmaz. Kadın da erkeğin sözünü dinleyecek. Kısa kolla balkana çıkma derim çıkar. Başını ört derim örtmez. Olmaz. Çünkü bunları Allah emrediyor. Kocası sadece uygulamasını söylüyor. Emreden dinimiz. Binaenaleyh Kadın da kusurlu olabilir. Kadın kusurluysa giyinin emrettiği noktaya hizaya gelsin yani. Hizaya gel derler ya. Aşırıysa o hizaya gelsin. Erkek zalimse erkek zulmü bıraksın o hizaya gelsin. Melek gibi kadın sesi çıkmıyor. Bazıları hakkını savunamazlar. Savunulacak hakkı olduğunu da bilmez bazı. İslam bakımından hakkı olduğunu da bilmez. Ötekisi de ezer de ezer. Döver. Fena halde döver. Dövülür mü kadın? Dövülmez. Döver. Benim hiç unutamadığım bir şey burada. Bir şikayet, kağıt. Hocam, kocam beni dövdü mü? Buraya gelen kadınlardan ya. Müslüman mütedeyin kadın. mı yazık kadın. Hocam, kocam sinirlidir. Beni dövdü mü duvarlar kan içinde kalır. Şu manzarayı düşünün bir. Alırmış bu kafasını karısının. Güp güp duvarlara vururmuş. Duvarlar ondan kan içinde kalırmış. Böyle kocalık olur mu ya? Böyle Müslümanlık olur mu? Bunu söylemek lazım değil mi? Söylememiz yanlış mı bunu? Böyle Müslümanlık olmaz. İşte güzel buyun. birinci kademesi insanın kendisine, vücuduna, nefsine, kendisine karşı ahlaki görevleri, kaideleri var. Ondan sonra aile aile içinde görevleri var. Ondan sonra cemiyet içinde, cemaat içinde Millet içinde, devlet içinde, ümmet içinde görevler var. Devlet şimdi laçk olmuş, herkes rüşvet alıyor. Var fikrimizle hepimiz mücadele edeceğiz. Ne rüşvet vereceğiz, ne alacağız, ne aldıracağız. Millet, devlet malı deniz diyor, yemeyen domuz diyor. Ye babam ye. Bugünkü derslerde var, hayali ihracat yeniden hortladı, efendim, bavul ticaretine sahte faturalar keserek devletten şu kadar trilyon Para tırtıklamış, pusatekarlığı yapanlar. Yani hazinede dulun yetimin hizmete ayrılması gereken paralarını almışlar. Haram, günah, tüyü bitmedik yetimin hakkını alıyor, utanmıyor. Utanmaz. İmanı yok, insafı yok, vicdanı yok. Ama buna da bunu yaptırmamak bizim vazifemiz. Senin ve benim vazifem. Sen ve ben ve toplumun öteki fertleri, rüşveti engelleyecek. Hırsızlığı engelleyecek, yalanı engelleyecek, yalan şahitliği engelleyecek, her türlü haksızlığı engelleyecek. Bakın biz Mekke'de, burası Mekke bizim mukaddes şehrimiz diye yere kağıt parçası atmıyoruz. Kardeşlerim benim orada ihvanımız, yerde çöp gördü mü çöpçü gibi kağıt toplayıp şeye koyuyoruz. Neden? Bizim şehrimiz bu. Tertemiz olması lazım diye. Burası da bizim şehrimiz. Müslümanın yaşadığı bir şehirde, efendim pislik olmaması lazım, çöpçü dedim olmaması lazım. Neden? Çöp yapmaz ki Müslüman. Çöpçü var, yine de çöpten geçilmiyor. Çöpler köşe başlarında, bir de geliyorlar içinden kağıtları, kağıtları alacağız diye paketler açıyorlar, yeniden bir çöp yapıyorlar. Onlara müsaade etmemesi lazım belediyenin. Cezalandırması lazım, yakalatılması lazım. Pislik üstüne pislik, kapatılmış pislik yayılıyor. Bunların hiçbirisinin olmaması lazım. Müslüman'ın her şeyi temizdir. Yataktan kalktı mı? Yatağa temiz olacak. Askerde yatak yaptırmayı öğretmiyorlar mı? Öğretiyorlar. Her şey temiz olacak Müslüman'ın. Bedeni temiz olacak, vücudu temiz olacak, her işi temiz olacak. Bir vazifemiz de onlar işte. İçtimai vazifeler. Yanımızda hırsızlık yapılıyor, ses yok. Aldatmaca oluyor, ses yok. Tüccar adam, oğlunu ilahiyat fakültesine göndermiş benim talebem tüccar namazlı falanca adama da mensup derviş dükkanına gelen adama diyor ki dükkanına gelen birisine diyor ki tamam adam önceden geliyor diyor ben şimdi sana birisini getireceğim Kötü malı iyi göster, iyi malı kötü göster, fiyatları şöyle söyle, sonra bölüşelim. Tamam diyor. Adam gelecek şu kaça? 50'ye. Halbuki o 25'e. Bu kaça? Başka. Yüksek fiyatla söyleyecek. Bu da yanındakidir. Tamam bu daha iyi diyecek. Önceden anlaşıyor. Bizim ilahiyatların babasıyla. Anlaşıyor önceden. Ondan sonra malı alacak adamı ikisi kandıracaklar. Haksız kazancı bölüşçükler. Haram bu, haram. İnsanın falancı efendiye mensup olmasa onu kurtarmaz. Onu ilahiyete göndermesi kurtarmaz. Böyle ticaret olmaz. Müslüman böyle iş yapmaz. Ama yapılıyor. Bunu da yaptıtmamak lazım. Yaptırtmamak da bir vazife. Yapmamak bir vazife, yaptıtmamak bir vazife. Demek ki kendimize karşı görevlerimiz var. Ahlaki görevler. Ailemize karşı görevlerimiz var. Çocuk çocuğumuza karşı görevlerimiz var. Komşularımıza karşı görevlerimiz var. Cemaatimize karşı görevlerimiz var. Müslümanlara karşı görevlerimiz var. Efendim, her şey bütün bunların yerine getirilmesi, güzel yapılması güzel ahlak işte. İnsan güzel ahlaklı oldu mu? Geceleri sabahlara kadar ibadet eden, gündüzleri akşamlara kadar oruç tutan insanların derecesine ulaşır. O kadar yüksek seviyeye kazanır, o kadar çok sevap kazanır. Güzel huyla olacağız muhtemem kardeşim Kestirme yol bu. İyi derviş olacağız. Tasavvuf bu. Tasavvuf güzel huy demektir. Tasavvuf yar olup var olmamaktır. Gülü gül güzel olup har olmamaktır. Tasavvuf dost olmaktır ama kimsenin sırtından beleşten geçinmemek yoludur. Yük olmamak yoludur. Bu tasavvuf kazanır, başkasına yedirir. Başkasının kesesinden beleşten yemez. Tasavvuf yar olup, bağır olmamaktır. Bar yük demek. Yar olacak, bağır olmayacak, yük olmayacak. Gülü gözler olup, har olmamaktır. Gül olacak ama diken olmayacak. Yanına yanaşıyorsun, tüf, tüf. elime diken battı. Gülün dikeni battı. Tasavvuf gül olmaktır ama diken olmamaktır. Ne demek? Dervişin yanına birisi geldiği zaman ondan incinmemesi demek senin yanına gelen senden inciniyor mu? komşun senden inciniyor mu? arkadaşın yol arkadaşın senden inciniyor mu? hayat arkadaşın senden inciniyor mu? vesaire vesaire demek ki senin dikenlerin var. tasavvuf yar olup par olmamaktır, gül gül olup har olmamaktır. tasavvuf gül olmaktır. böyle diken olmak değil. Şu i̇şte bunları bilmiyor millet. veya biliyor da yapamıyor. bir var. bilip de yapamamak da var ama çoğu da bilmiyor. İslam'ın böyle olduğunu bilmiyor. Dervişliğin bu olduğunda çoğu bilmiyor. Sanıyor ki dervişlik cübbe giymektir. Cübbeyi giyiyor sırtına. Sanıyor ki dervişlik sarık sarmaktır. Sarığı da sarıyor. Sanıyor ki dervişlik tesbih çekmektir. Tesbih de eline alıyor. Huyları kötü. Olmaz. Huy güzel olacak. Dervişlik asıl huy güzelliği demek. Bir adama cübbe giydirirsen cübbeli olur. Cübbeyi çıkartırsan cübbesiz olur. Elbisemizle mi bağlı fazileti? Hayır. Fazileti içine bağlı, kalbine bağlı. Ahlahtı güzel oldu mu iyi insandır, ne giyerse giysin. İster çul giysin, ister aba giysin, ister çuval bürünsün, yere düşmekle cevher sakat olmaz kadr kıymetten. Mücevher, çamura düştü diye kıymeti düşer mi? yüzüğü yere düşmüş. Elmas yüzük bu. Elmas yüzük çamurlandı. Kıymeti düştü mü? Yere düşmekle cevher sakat olmaz kadri kıymette. Kıymeti düşmez. Gene o cevherdir. Şunu da giyse, aba da giyse efendim tıraş olsa da olmasa da şimdi hacca gidiyorsun adam bir altına örtü sarılmış, bir omuzuna örtü almış. iki örtü. Başı açık yanına ya bu mebus mu? Bakan mı? Bu kim bu? Esnaf mı? Tüccar mı? Müdür mü? Belli değil. Tavaf ediyoruz biz bu sene. Önümde baktım. Birisi. Bizim bakanlardan birisi. Bizim bakanlardan birisi. Tavaf ediyor. Selamun aleyküm derim. Önünde baktım. Bir, bir ötekisi. Bir bakan daha hadi, musaffa Bu taraftan birisi eğildi, sarıldı bize. Aşina bir ama kim olduğunu bilemedim, arkadaşlara sordum. Bu da filanca mebus dediler. Maşallah. Biraz ileri gittik, bir başka mebus, hanımını önüne katmış, tavaf ediyor. Ama belli değil işte, yani sen bakansın, sen mebusun diye yazmıyor işte. Herkes aynı. Ha. İnsanların kıymeti üstündeki elbisesinde değildir bindiği arabada değildir, oturduğu evde değildir. Yere düşmekle cevher sakıt olmaz, kadr kıymetten. Adam esir düşse bile hapiste bile kıymettir. Hapse bile girse kıymettir. Türkiye'den sürseler başka yere gitse orada da kıymettir. Veya diyelim ki Rusya'dan sürdüler Türkiye'ye geldi. Değişmez. Kıymetli olan şey her yerde kıymetlidir. İşte öyle olmaya çalışacağız, güzel huylu olacağız. Güzel huylu olduk mu çok sevap kazanır Kötü huylu olursak, hocam bir sorum var, sor bakalım. Hem namazını kılıyor, ibadetlerini yapıyor, hem de kötü huylu. Namazından, ibadetinden biraz sevap kazanır ama kötü huyundan çok zarar kazanır, sonunda hali perişan olur. Hocam bir sorum daha var. Filanca adam, çok güzel huylu ama işte sade bir vatandaş, ibadetleri normal, tamam o çok sevap kazanır. Güzel huy çok ağır çeker. İnsanların ekseriyetle cennete girmesi güzel huyundan olacak. İbadet çokluğundan değil. Adam diyor ki yüz defa tavaf ettim. Adam diyor ki günde yüz rekat namaz kılarım. Adam diyor ki her gün, yılın her günü oruç tutarım. İbadetin çokluğundan değil. اَكْسَرُ ma yudhilun nasel. Cennete takvallah ve hüsnü sorup. <gülüyor> İnsanları en çok cennete sokacak olan şey, Güzel huydur, takvadır. Güzel huylu olacağız bu sefer kardeşim. Güzel huyluluk nedir? Vermeyene vermektir. Efendim? Gelmeyene gelmektir. Efendim? Dövene elsiz olmaktır, sövene dilsiz olmaktır. Geçimli olmaktır, tatlı dilli olmaktır, fedakar olmaktır, iyi huylu olmaktır, adaletli olmaktır, dürüst olmaktır... Kale gibi sağlam olmaktır. Menfaatten dolayı bozulmamaktır. Mevkiye, makama çıkınca değişmemektir. Efendim, eline geçen fırsatları kötü yola kullanmamaktır. Suistimal etmemektir. Güzel bir bunlar işte? Bunlarla bir toplum güzel oluyor. Bunlarla bir aile mutlu oluyor. Bunlarla bir insan, kıymetli insan oluyor. Bunlar olmadı mı? Toplum da mahvoluyor. Aile de yıkılıyor. İnsan da perişan oluyor. dünya da ahireti kahroluyor. Her bakımdan fena oluyor. Onun için namaz kadar, haç kadar, zekat kadar, Ramazan kadar, Kur'an'a olan saygımız kadar güzel huyunda çok önemli olduğunu bileceğiz. Güzel huyla olmaya önem vereceğiz. Vermiyoruz önem. İki derviş kardeş kavga ediyor. Bir yerde bir müezzin vardı, bir imam vardı aynı camide. Birbirleriyle kavgalı. Hocam dediler, geldiler rahmetli hocamız Mehmet Said Efendimiz hazretlerine. Hocam dediler, o imam şu müezzin, ikisi de imanımız birbirleriyle küs kavgalı. Ne, ne tavsiye edersiniz? Hocamız öyle çok veciz konuşurdu, kısa özde. Dervişliği tavsiye ederim dedi. Dervişliği tavsiye eder. Derviş olsunlar yeter. Kavga gültü kalmaz, derviş değil. İmam ama derviş değil, müezzin ama derviş değil, dervişliğe davet ederim dedi. Dervişliği tavsiye ederim dedi, kısaca. Ama çok doğru, ilaç o, hakikaten o. Her şeyin ilacı dervişliktir, yani güzel büyüdür. Her şeyin ilacı budur. Bizim yolumuz çok kıymetli, millet elindeki cevherin kıymetini bilmiyor. Yolumuz çok kıymetli. Tutturduğumuz yolumuz çok güzel maddeten, manen hem dünya hem ahiret bakımından çok güzel bir yoldayız. Ama bunu hakiki yapmamız lazım. Dervişsek hakiki derviş olmamız lazım. Müslümansak hakiki Müslüman olmamız lazım. Çok önemli. Aziz ve kardeşlerim. Bir hadis bu. İkinci hadis-i şerife geçiyorum. Sekizinci hadis-i şerif. İnner fil cenneti leyyetteki usheb ile seneten kable en yetehavven sümme Teeti himre tuhu, f tadribe alamen ki beyhi, f yazuru vijhuhu fi xadha, asfa min almirat, ve inna edna lülete aliyha, tuqiu ma ben almashrak ve almarib. F tusselme aliyhi, f yarutu sallam, f ve mislenman min tuba hı ha o hatta yerra busa sakkıha min zalike ve inne aleyha aleyticane inne ednalü et min hat ma beyme şökkür ben mağ dayılacağınız bir hadis şey Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden yine Ahmet İbni Hanbel Hazretlerinin yani Hanbeli mezhebinin imamı aynı zamanda büyük hadis alemi İbni Abdülber, İbn Hibban ve diğer kaynaklarda rivayet edilmiş cenneti anlatan bir hadis. Bakalım nasılmış cennet görelim mi? Mevla neler ikram ediyormuş cennette. Allah hepimizi cenneti gezsin. Oturup böyle tatlı tatlı dinleyelim bakalım cennetten ne oluyormuş? İnler raci fi cennet. Cennette bir adam, iki şüpheli ölü bir adam. Adam da öyle, kadın da öyle. Yani bu adam demek, kişi demek. Le yetteki ul seb iine sene. Yetmiş sene yaslanır. Gel teyhim gel. Yetmiş sene yaslanır. Kabl Sağa sola dönmeden önce, keyifince yaslanıyor. Yani öyle rahat, öyle keyif, öyle safa var ki saat dokuz oldu. Efendim kalk işe geç kalacaksın bilmem ne ya uykusuzum bilmem ne böyle şey yok yani. Efendim yetmiş sene yaslandı. Sonra sümmeti etihim ra'tuhu sonra hanımı gelir. Hanımı kim? Dünyadaki hanımı cennetlikse ahirette de hanımdır. Dünyadaki hanımı cehennemlikse cadal olsa huri kızıdır. Hanımı gelir. Hangisi ise? Cennetlikse, efendim, cennette de hanım olacak. Gelir. Fetadri bu alam enkubehi. İki omuzuna vurur. Hanımı vuruyor, efendiyer. İki omuzuna vurur. Yani şöyle hani arkadan gelip merhaba der gibi herhalde böyle bir şey. Gözünüzü kapatın, edin. Efendim, feyazuru ve jehoufi khadiha. Gelip bakar. hanımının yüzün e, yanağında yüzünü seyreder cennetlik. O gelen hanımının yanağından kendi yüzünü seyreder. Asfamiyel mir'at. Aynadan daha pırıl pırıl, daha safi de yüzü ondan hanımın. Hanımın yüzü öyle güzel ki, ayna gibi öyle pırıl pırıl ki, Şöyle omuzuna vurunca baktığı zaman hanımının, huri veya cennetlik olan huri gibi olan hanımı onun yanağına baktığı zaman yananda yüzünü görür. Tar saçını tarasın istersen. Nasıl olur? diye. Şöyle sakalını düzelsin. Neyse yani. Sakal yok. Efendim Ve inne edna lülüetin aleyha Hanımının üzerindeki en küçük İncici. Tıdı Ümer Bey'leleşir ve varır. Doğu ile batının arasına aydınlatır. Öyle ışıl çar, saça. Bir tanecik inci, en küçük inci, en aşağı incisi etrafı aydınlatır, ışıldar. ışıl. mücevher dolu üstü. İnci'ler dolu, yakutlar efendim, şeyler mücevherat dolu hanımın üstü. Doğu ile batının arasını aydınlatır. Fetihü's-Selim selam Hanımı efendisine selam verir. Selam aleykü Ya seyidi neyse artık burada demiyor da ben kendim hayalimden şey yapıyorum. Selam verir efendisine. O da selamı alır. Selama karşı verir. Ve aleyke selam. Zevcet, zevceti mi diyecek? Hanımım mı diyecek? Efendim, efendi Hazretleri selam aleyküm diyecek. O da ya hanım efendi aleyküm selam diyecek. ''Ve yez'eluha men enti'' Ha, bak bu tarafında iş biraz aydınlandı. Bu huri kızı olduğu çıktı buradan. Efendi sorar, ''Men enti'' ''Kimsin sen?'' Omuzuna geldi, iki omuzuna vurdu, döndü. Pırıl pırıl yanaklı bir hatun. Üstündeki bir inci doğuyla batının arasını aydınlatıyor. Yanağına baktığı zaman kendi yüzünü görecek kadar pırıl pırıl. Şahane bir güzellik. Şunu söylüyor. Selam aleyküm diyor, aleyk diyor O da aleyküm selam diyor. Sen kimsin diyor soruyor şimdi. Demek ki tanımadım. İlk defa geliyor yana hanım. Öri kızı demek. Kendi hanım olsaydı tanırdı. Efendim, sen, sen kimsin? Fethkulu ene minel mezit. Ben mezit cümlesindenim. Mezit grubundanım. Şimdi bu ne demek? Kur'anı bilmeyen anlayamaz bunu. Kur'an-ı Kerim'de cennet nimetlerini Allah anlatıyor. Veledeyna mezid buyuruyor. Bunlar da var. Bu saydığım nimetler de var. Daha yanımızda daha niceleri var. Daha fazlalıkları var. Mezid ne demek? Ziyade demek. Daha ziyadeleri de var. Bu sayılanlardan yukarı ki ayetlerde söylenenlerden daha ziyadeleri de var. Vesaire gibi yani. Hem onlar var hem de daha çokları. Şimdi sen kimsin diyor? ene minel mezid, ben işte o daha fazlalarda hani Allah'ın daha nice mükafatlar var demişti diye ayette işte ben onlardanım diyor. Yeni ikram yani bu. Yeni ikram. Efendim tabi yani hurri kızı diye şey yapmayın. Bir hurri kızı diyor Peygamber Efendimiz serçe parmağı, şu değil mi? Serçe parmağı, serçe parmağını dünyaya gösterse şeyden gökyüzünden yedi kat sema dünya aydınlanırdı. Şu selçe par, par, parmağının nurundan aydınlanırdı. Burada yok yani o başka yerden aldığımız bilgi. Ben ziyade grubundanım. mezit grubundanım. Yani vesaire grubundanım ben. Yani Allah'ın verdiği çok çok nimetler nimetler işte o vesaireden birisi de benim. En emin en O ziyadelerden, ilave ikramlardanım ben diyecek. Kadıncağız huri kızı. Ve innehu leyekun aleyhasev'ine sevben. Üzerinde yetmiş elbise olacak o huri kızını Yetmiş elbise olacak. Ednaha mislen nü'man min En aşağısı gelincik gibi. Üstünde yetmiş kat elbise olacak. En aşağısı gelincik şiçeği gibi. Min tuğba. Nereden? Tuğba ağacında. Cennetteki elbiseler konfeksiyon mağazasından değil. Nereden geliyor? Tuğba ağacında bitiyor. Cennet elbiseleri efendim, tuğba ağacında geliyor. Üzerindeki elbiseler tuğba ağacından. Efendim, en aşağısı gelincik çiçeği gibi. Üstündeki elbisenin. fe basar basarhu hatta yara ha, yetmiş kat elbiseyi elbiseye nüfuz eder bakışı bu cennetlik zatın bakışı yetmiş kat elbiseye nüfuz eder yani yetmiş kat, kat elbiseyi geçer de ayağının iliğini görür doğru kızının ayağının iliğini görür yetmiş kat elbisenin altında Demek elbiseler şeffaf. Yetmiş kat ama... ...gelin gibi. Gelincik çiçeğinin gibi en aşağısı. Yetmiş kat elbise. Kat kat kat kat kat kat. Efendim... ...neden bilmem aklıma bizim köyün baklavaları geldi. Kırk elli kat koyarlarmış. Öyle yaparlarmış baklavayı. Altmış yetmiş tane baklava... ...üstü şey kabı koyuyorlar. O kadar ince açıyorlar ki... ...tadına da doyum olmaz. Yetmiş kat elbise ama bu zatı muhteremin bakışı yetmiş kat şeyi geçer de nüfuz eder oraya. Yetmiş kat elbiseyi geçer de ayağının iliğini görür. Vera e zalike. Yetmiş kat elbisenin arkasındaki ayağının iliğini bile görür. Ve inne aleh et Başında taçlar vardır bu hurinin. Min ibna'l-uliyeti minha bu taçların üstündeki en aşağı, en küçük inci yine tudayuma beyne'l-mashriqe ve'l-magrib ile magribin arasını aydınlatışa kadar dışındır. Öyle. Bir sahne efendimiz cennetteki sahnelerden bir sahneyi böyle tasvir buyurmuş varın ötesini siz kıyas edin. Cennet için mi çalışmak lazım? Sevap mı işlemek lazım? Nefse mi uymak lazım? Şeytana mı uymak lazım? Günaha mı da almak lazım? Dünyaya mı dalmak da lazım? İyi Müslüman mı olmak lazım? Gafletle mi ömür geçirmek lazım? Kararınızı siz verin. Karar sizin. Hala keyfek. Nasıl istersen. Herkes istediğini yapıyor zaten. Sen söylesen de söylemesen de istediğini yapıyor. Akıllı olanlar cenneti kazanmaya çalışıyorlar. Ahireti kazanmaya çalışıyorlar. Akılsız olanlar dünyayı kazanmaya çalışıyor. Neden? Ebedi hayatı bırakıyor, fani hayatı tercih ediyor. Ama ona ona bakacak olursan o da diyor ki ulan ben akıllıyım diyor. Niye? Ahiretiye var yok yok diyor. İmansız. İmansız olduğundan ben ...ben gördüğümü bilirim diyor... ...ben bu dünya... ...halkın arasından da çıkıyor böyle... ...bizim köyden birisi... ...demiş ki... <gülüyor> ...ben öldükten sonra demiş... ...beni dereye atıverin ne olacak demiş... ...ister namaz kılın... ...ister yıkayın, ister kefenleyin... ...ister dereye atın... ...önemli değil demiş... ...ben öldükten sonra ne olacak demiş... ...inaçsız... ...kafası sakat... ...köylü... ...ama köyün içine bu küfür nasıl girdi, ya biz ilmi, irfanı öğretemiyoruz, bu kafirler, bu küfrü nasıl öğrettiler bunlara? Önemli bir şey değil mi? Köyde, Nata kafa, natata, duvar. Ama e, nereden öğrendi? Küfrü nasıl öğrenmiş bak. İnanmıyor. Ben öldükten sonra beni yıkamayın, kefenlemeyin, tabuta koymayın, mezar koymayın, dereye verin. ne olacak? Nasıl öldüm diyor. Nasıl ölmüş? İbret bak, bunları söyleyeyim de ibret alın. Kahvede demiş ki benim ayaklarım ağrıyor. Ben bunlara çok güzel çare buldum. Ya ne yaptın? Demiş ki ben demiş bir bidonu su dolduruyorum, altına ocağı yapıyorum, yavaş yavaş yavaş yavaş su ısıtıyor. Ayamız suyun içine sokuyorum. Efendim o oh, kütikçe sıcak, kütikçe daha sıcak, kütikçe daha sıcak oluyor. Rumatizmalarma çok iyi geliyor. Termal banyolar gibi, Yalova'daki, Bursa'daki banyolar gibi daha iyi geliyor. Çok iyi geliyor. İcat etti bilemiş yani çok güzel. Bir ev usulü romatizma tedavisi çok güzel. Sonra aradan günler geçmiş, bu adam kahveye çıkmıyor, nerede bilmem ne filan merak etmişler. Şüphelenmişler, evine gitmişler. Açmışlar ki, adam dediği gibi bidonun içine su doldurmuş, altına ocağı hafif açmış, içine girmiş, ama eceli orada gelmiş, onu yakalamış. Neden yakaladı bilmiyoruz. Ne oldu yani? Zehirli gazlardan mı bayıldı? Kalbine mi bir, bir şey oldu? Ne olduysa, bidonun içinde Azrail onu yakalamış, canını almış. Tamam mı? Sonra da bidonun içinde öyle pişmiş ki 3-4 gün Tüp bitinceye kadar altı yanıyor. Bidonun içinde insan, romatizma tedavisi için su, ısıttığı suyun içinde duran insan, kaç gün kaynamış, iyilikleri, kemikleri, hepsi birbirinden ayrılmış. Ha. Bu ibret değil mi? Muazzam ibret. Allah'ın ahkamı hafife alınırsa, Allah'ın emri hiçe sayılırsa, efendim, pervazsız, korkusuz, kabadayı küstah olursa Allah da ona göre cezasını verir. Kadir mi? kadir mutlak. Mutlak olarak kadir. Her şeyi yapar. Yapabileceği bir şey yok. Ondan sonra hakim mi? Hakim. Hakim ne demek? Her şeyi yerlerinde yapar. Öyle bir yapar ki öyle bir yapar ki öyle bir cevap olur ki kulun kunduğuna öyle bir karşılık olur ki Tam, ha, işte böyle. Sen misin öyle yapan? Ha, işte böyle. Allahü Teala Hazretleri aziz intikamdır. Mutlaka galip gelir, intikamını alır, hakimdir, her şeyi yerli yerince yapar. Suçun cinsine göre cezayı da öyle verir ki cümle aleme ibret olur. Cihan boyu ibret olur. Cihan boyu ibret olan Olaylar bilmiyor muyuz Kur'an-ı Kerim'den? Firavun ne demiş? Ene, ne? Rabbukümül âlâ. ben sizin en yüksek tanrınızım demiş. Başka tanrılar da var. Havhav tanrısı, köpek tanrısı, timsah tanrısı. Mısırlılar dinler tarihini okuyun, bilmekten kırılırsınız, acırsınız herifleri. Çok büyük medeniyetmiş. Ne medeniyeti be? Adam olsalardı Allah'ın varlığını, birliğini anlarlardı. Peygamber de gitmiş. Yusuf Peygamber gitmiş, başkaları gitmiş filan. Yani Akıl ama Ben sizin en büyük tanrınızım. Yani köpek tanrısı var, ozis var, Osiris var, horus var. Bunların hepsi tanrı. Kartal başlı tanrı, timsah kafalı tanrı, köpek kafalı tanrı, köpek kafalı putları şey, ölüm tanrısı. Kö haval, köpek şeklinde. O ölüm tanrısı. Kartal başlısı şimdi Mısır, hava yollarının amblemi. Kartal başlı putları, tayaranı Mısır, İcip eyir vezin şeyi ambulansı. Bunu başka ambulans bulamadın mı? Koca Müslüman Mısır ülkesinin hava yollarının ambulansı bir put kafası mı olacaktı ya? Başka hiçbir bir şey bulamadın mı? Sordum ben Mısırlıya da. Bir Mısırlıya sordum. Üymsemedi. onu Müslüman. Ha gelelim firavuna. Ne dedi? En Rabbikimülalâ. Etteki tanrılar filan da var ama ben en kocamanıyım dedi. En kocamanıyım dedi. Ben sizin en yüksek tanrınızım dedi. Dedi mi Rab'be? E be initte fe'alte ilahan minel Mesihni Eğer benden gayrı tanrı edilirsen seni asarım, keserim, hapsederim. Ayaklarınızı, ellerinizi keserim. Hurma dallarına asarım bunları dedi mi dedi? Büyüklendi mi yer yüzünde? istikbar etti mi? Büyüklendi, kibirlendi, vücutlandı, gururlandı. O saltanat bitmeyecek sandı. O milleti aldattı. Ben sizin tanrınızım diye. Sonra ne oldu? Allahü Teala hazretleri onu denizde ne yaptı? Boğdu. Denizde gark etti. Denizde gark oldu, mah oldu. Efendim, tam boğulduğu sırada da dedi ki la ilahe illellezi amenet bihi benu israil Beni İsrail'in inandığı Allah'ın birliğine ben de inanıyorum dedi geçmiş ola geçti öleceği zamanki iman fayda vermez çünkü öleceğini anladı Perdeler kalktı o zaman la ilahe illallah dedi fayda vermez dünyadayken tanrı dedi Allah onu denizde boğdu nemrut tanrılık iddiasında bulundu belasını buldu. Yani hangi kavim şey yapmışsa, ne türlü isyan etmişse Allah ona o çeşitli cezasını verdi. Neden? Hakim. Hikmeti var. Hikmetiyle edepsizliğine uygun cezayı verdi. Hor ve zelil olarak cezalandırdı. aziz intikam olduğu için intikamında bırakmaz. Yakasını bırakmaz. İnna minel mücrimine müntekinun, tüyel diken diken olur insan Arapça bildim bu ayetler okuyunca. Biz mücrimlerden intikam alacağız, diyor Allah. İntikam sözü söylüyor Allah, Celle Celaluhu. Mücrimlerden biz azimuşşan intikam alacağız, ben intikam alacağım, diyor. Türkçe'de azamet kelimesi ben demektir. Ben, ben, ben. Arapça'da azamet kelimeti, kelimesi biz, diye söylenir. Allah tek olduğu halde la ilahe illallah olduğunu huvallahul vahidul kahhar bir tek olduğunu birçok ayetlerde söylediği halde azamet ifadesi için biz diye buyurur. Biz mücrimlerden intikam alacağız. Ne demek bu? Ben azimuş şan mücrimlerden intikamı mutlaka alacağım demek. Allah intikam alacak. Nasıl insan cürmüşler ya? Allah intikam alacağım diye tehdit ederken korkmaz mı Allah'tan nasıl intikam e İntikam olacak olan Allah'a karşı suçlu, mücrim olur. Cürüm işler yani. Nasıl işler bunu? Bu imansızı çok büyük bir bela. Ne yapıp yapıp insanlara imanı öğretmeliyiz. Bu imansızlar çok ateşle oynuyorlar, çok yanlış iş yapıyorlar müthiş kardeşim. Eğer sizin kardeşlerinizden varsa, evlatlarınızdan varsa, arkadaşlarınızdan varsa, komşularınızdan varsa, büyüklerden, küçüklerden çevrenizdeki insanlardan imansız varsa çok tehlikeli iş yapıyor. Onları kurtarmaya çalışalım. Onları kurtarmaya çalışın. Sahibi bu da Ahmet İbni Hanbel'den Ebu Allah rivayet olunmuş. yani bugün 3 hadis şerifte Hanbeli mezhebinin imamı hadis alimi Ahmedi İbni Hanbel Hazretlerinin kitabından alınmış İbni Maci'de Beyhakî'de de var bu 3. hadis şerif bunu da dinleyelim dersi bununla kesiyoruz buyuruyor ki peygamber efendimiz 3 hadis ama çok önemli 3 hadis hepsi önemlidir de çok kuvvetli kararlar almamıza sebep olacak hadisler bunlar. İnneracüle le türfa o derece etu. Hiç şüphe yok ki, muhakkak ki bir adamın fil cennet, cennette derecesi yükseltilir, yükseltilecek. Cennete bir dereceyle girecek, cennette derecesi yükseltilecek bir adam. Cennette adamın derecesi yükseltilir, yükseltilecek. Diyelim ki hani anlayasınız diye misal olarak yüzbaşı olarak girdi albay olacak. Albay olarak girdi general olacak diyelim mesela anlaşılsın diye. Girişi öyle değildi ya. girişi derecesi de aşağıdaydı, Derecesi yükseldi. Adamın cennette derecesi yükseltilir. Muhakkak yükseltilir. Muhakkak yükseltilecek. Olacak bu olay. Şimdi biz dünyadayız, cennette görecek görenler. Göreceğiz. Allah cenneti kessin hepimizi. Göreceğiz. Fekul der ki, Ya Rabbi enna lihaza. Derecesi yükselince sevinecek tabi. Memnun olacak. Diyecek ki, Ya Rabbi bu derece bana nereden geldi? Bilin bakalım nereden geldi. Cennete girdi, bir derecesi var, cennette derecesi yükseldi soracak kendisi merak edecek. Hesap görüldü. Hesap görüldü, cennette derecesi gene yükseltiriyor. Bilemiyor. Soruyor. Diyor ki, Ya Rabbi, nereden bu bana bu iltifat, bu derece yükselmesi, bu terfi terfi-i derece nereden oldu? Kendisine denilecek ki, بِسْتِرْفَارِ وَلَدِكَ leke. Dünyadaki oğlunun evladının sana tevbe istiğfar edivermesinden yükseldin. Allahu Ekber. Ya. Gel desen evladını şincir, efendim futbolcu, efendim ehli dünya, imansız şey yetiştir. Hadi bakalım. O mu iyi? Mümin mi yetiştirmek iyi? Bir arkadaş geldi az önce, Allah razı olsun. Mebus kendisi. E Çocuklarını hep hafız yetiştirmiş. Hafız yetiştirmek, mümin yetiştirmek mi iyi? Namazsız, niyazsız, duazsız, edepsiz, inançsız mı yetiştirmek? iyi? buyur, gör. Cennete girmiş adamın derecesini yükseltiyor evladı dünyadan. Bundan ne faydalar çıkıyor? İlk fayda benim aklıma gelen bu. Yani evladımızı aman böyle yetiştirelim ki bize sebe istiğfar etsin. Ke bu kendi menfaatimize. Bu bizim kendi menfaatimize. Evladımızı hayırlı evlat yetiştirmek kendi menfaatimize kardeşlerim. Kabirde de öyle. Bak, bunun gibi bir başka hadis-i şerifi sana hatırlatayım. Bir adam kabire günahkar girer, kıyamet koptuğu zaman kabirden günahsız kalkar. Bir bakalım dini bilmeceyi. Bir bakalım günahlı kabire gömüldü de günahsız kabirden nasıl kalkar? Evladının kendisine yaptığı hayır hasenattan duadan. Kabirde de faydasını görür, Cennetlik olduğu anlaşılsa, cennete girse bile cennetteki derecesi yükseltilir, cennette bile faydasını görür. Ne yapmamız lazım? Evlatlarımızı bize dua edecek vefalı evlat, hayırlı evlat, Müslüman evlat, dindar evlat, namazını niyazlı evlat yetiştirmemiz lazım. Bu bir. İkinci fayda ne? İkinci fayda da, vefat etmiş, annelerimize, babalarımıza tevbe istiğfar edelim. Öldü. Ben ne yapabilirim ona? Ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamazsan tevbe istiğfar et. Affet benim annemi, affet benim babamı yarabbi, affet benim dedemi diye dua et. Ağla, yalvar. Allah senin yalvarmandan onu affediyor. Bu da bir fayda değil mi? Bu da hadisin öbür tarafı değil mi? Bu da işin öbür tarafı. Şimdi bizim vefat etmiş kimselere yapacağınız en büyük hayırlı iş faaliyet onlara terbiye etmek, istifade etmek, onların namına hacca gidi vermek, onların namına kurban kesi vermek, onların namına çeşme yaptır vermek, onların namına sadaka ver vermek. Onları yaptın mı? Hem onlar kurtuluyor, hem de sen gene sevap kazanıyorsun. Sen de mahrum kalmıyorsun. Allah'ın lütfu böyle. Diyelim ki sen rahmetli annenin sevabı artsın diye onun için hacca gittin. Annen hacca gitmişti. Sen de gitmiştin. Ama bu seferki haccımda annemin ruhuna hediye edeceğim hacca. Onun için gidiyorum dedin. Sevap anneye gider mi? Gider. Sana sana da aynı sevap verilir. Hem sana hac sevabı verilir hem annene. Müslüman olmamız kendi zatımız, şahsımız için önemli olduğu kadar ana babalarımız, dedelerimiz, geçmişlerimiz için de önemli. Kendimiz için önemli olduğu kadar geçmişlerimiz için de önemli. O Buradan o kayda çıkıyor. O halde ben hem kendim cennetlik olayım diye çalışacağım hem de ana babama, dedeme, ecdadıma efendim faydam olsun diye iyi Müslüman olacağım. Faydam olacak çünkü. Onun için, aziz ve muhterem kardeşlerim, bütün kapılar aynı e, şeye çıkıyor. Bütün aynı avluya açılıyor. Bütün yollar aynı noktaya getiriyor bizi. İyi Müslüman olacağız. Başka çaresi yok. Dünyada, ahirette aziz ve muhterem ve bahtiyar olmamız için, hem bizim hem ana babamızın, hem yakınlarımızın herkesin bir, e, iyiliklere ermesi için Müslüman olacağız. Müslümanlık çok büyük nimet. Bu nimeti kaçırmayalım. İyi Müslüman olalım. Bak, Yeni yıl başındayız bugün. Yeni yılın sekizi. Muharrem'in sekizi. Sekiz gün geçmiş, bir hafta geçmiş. Yeni yılın bir haftası geçmiş daha. Hicri, kamerî yeni yılın bir haftası geçmiş. Yeni bir yıl. Hadi bakalım, iyi Müslüman olalım. Bu sene artık geçen seneler gibi olmasın, iyi Müslüman olalım diyeceğiz, iyi Müslüman olacağız. Yememiz, içmemiz, kazancımız, harcamamız, Hayrımız, hasenatımız, okuduğumuz, yazdığımız, işimiz, gücümüz İslamca olacak. Adı Müslüman olmayacak. Öyle bir zaman gelecek ki Kur'an'ın sadece yazısı kalacak diyor. Müslümanlığın sadece adı kalacak diyor Peygamber Efendimiz. İnsanların başına öyle bir zaman gelecek ki Kur'an-ı Kerim'den yazıdan başka bir şey kalmayacak. Uygulama yok yani. Kimse Kur'an'ı tatbik etmiyor, yaşamıyor, uygulamıyor. İslam'dan da attan başka bir şey kalmayacak. Sen kimsin? Elhamdülillah Müslüman. Ne biçim Müslümansın ya? Meyhanede Müslüman. Plajda Müslüman. Efendim, günahlı yerlerde Müslüman. Öyle şey olur mu? Ne biçim Müslüman? Adı kalmış. Yani Müslümanların kendisi yok, özü yok, adı kalmış. Kur'an'ın ahkamı uygulanmıyor, yazısı var, duvarlarda var saflarda var, hayatta yok. Uygulama yok. Bu çok acı bir durum. Çok tehlikeli bir durum. Allah bizi gafletten uyarsın, sevdiği kul eylesin, cennetiyle, cemaliyle bir şeref eylesin. Fatiha-i Şerife, maal besmele. 3 şerevat-ı bir elemle şerhle kebesmeleyle Fatiha-i Şerife, maal besmele. Üst selavat-ı şerife Fâlem ennehu la